Ben bir Yakub idim kendi halimde Mevla'nın ismi vardır dilimde Aldırdım Yusuf'u Kenan elinden Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyum Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um deyum Yusufum henceden okumaz oldu anın bülbülü dili şarkımaz oldu alnındaki nuru parlamaz oldu onlar Yakub'lar Yusufum deyü onlar Yakub'lar Yusufum deyü Anttılar kuyuya şehit kastına, Cebrail yetişti Mevla dostuna. İhlas ile çıktı suyun üstüne, Ağlar Yakup Yusuf um yu. ağlar Yusuf'um deyum, Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyum. Bir dertli bulsam da derdime yansam Yandım hasretine bağrım dağlasam Yusuf'un cemalini bir dahi görsem Ağlar ya kupalar Yusuf'um deyum Ağlar ya kupalar Yusuf'um deyum Yusuf'un gömleğin alkan ettiler kurtlar yedi diye büktan ettiler Yusuf'u geçerim bir memleketin Ağlar Yakup, ağlar Yusuf'um diyor Ağlar Yakup, ağlar Yusuf'um diyor Kenan'ın kurtları toplanıp geldi Biz yemedik diye içtiler andı Yakup'un feryadı aşa Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyum Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyum Yakup'un feryadı Harşa dayandı Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyum Ağlar Yakup ağlar Yo